Onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara mafiret ve büyük bir mükafat vardır. Ama sana evinin dışından seslenenlerin ise, ekserisi düşüncesiz, makul davranmayan kimselerdir. Eğer onlar sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah Gafurdur, Rahimdir.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 onun merhametine nail olasınız.